Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Ayşanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hocama bir sorun vardı. Buyurun. Ya Allah kabul etsin ben hacca gittim, namazımı kılıyorum ama eşim tam tersine biri. Hmm. Yani yanlış alışkanlıkları var öyle diyeyim. Hmm. Üç çocuğumuz var. Evet. Yani ben bunu ne yapmam gerekiyor? Sürekli kendiliğine sab geceleri konuşuyor. Yani susmak zorundayım. Her yolu denedim. Ama sürekli kendiliğine konuşuyor, bir şeyler söylüyor işte bana karşı, benim aileme bir şeyler anlatıyor. Yani beni açıkça günaha sokmak için şey yapıyor, diyorum ki senin şeytanı sevindirmeyeceğim ben sana uyup diyorum. Hmm. Ne yapmam gerekiyor bu, eşimi ben nasıl çevirebilirim? Evet. Çok uğraştım ama diyor sen kılıyorsun, seninki bana yeter diyor. Peki eşinizin iman zafı var mı yani sizin yaptıklarınıza inanmama durumu var mı yoksa kendisi tembel mi sadece böyle bir şey mi? Vallahi inanma olarak nasıl diyeyim hocam yani inancı var inancı var ama evet. uygulamıyor. Hmm. Evet. evet evet. Hiçbir zaman ne bayram namazı ne bir cuma namazı gitmiyor çok da kötü alışkanlıkları var. Evet, evet. teşekkür Şimdi... ederiz Ayşe Hanım hocam buyurun. Evet. Dini görevlerin yerine getirilmesi her Müslüman için şahsi sorumluluktur. Bu bir. Hı hı. Bir e, insanın eşinin yerine getirilmediği sorumluluklar öncelikle e, görevle sorumlu olanı bağlar. Yani erkek kılmıyorsa erkeği bağlar. Ama eşin karşıdaki kadın veya erkeğin karşıdaki insanın da sorumluluğu vardır. Nedir? Ona hatırlatmaktır. Elinden geldiğini yapar bu kardeşimizin yaptığı gibi. Buna rağmen Allah o insanın kalbine bir yumuşama vermiyorsa verikinin sorumluluğu olmaz. Ama sorumluluğunun olmayışı bu kardeşimizin problemini çözmez. Çünkü evde huzur olmaz. Huzur olsa gönül rahatlığı olmaz. Kavga gürültü olması şart değildir. Taraflardan birisinin dini mübini, İslam'ın emirlerini yerine işi o evde bir Sıkıntı oluşturur mutlaka ondan kurtulmak istiyor kardeşimiz. Ancak bir de Allah'ın rahmeti insanın gönlüne indirmesi diye de bir şey vardır. Siz istediğiniz kadar su so Allah terazetleri peygamberimiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Bismillah. la tehdimen ahpabte, ve lakin Allaha yehdi man yasha. Sen ey Muhammed Aleyhisselam çok sevdiğin kimseleri ...zorlamakla hidayete getiremezsin. Allah dilediğini hidayete getirir. Yani hidayete gelmeye niyetlenen, karşıdan gelen öğütleri alarak gönlünde değerlendiren insanların Allah hidayetini yaratır. Senin zorlamanla bu olmaz. O zaman ne diyor? Bismillah. فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ leste لَسْتَ bi بِمُسَيْتِرْ Ey Muhammed Aleyhisselam o halde sen sadece hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Kimse üzerinde bir zorba değilsin. Zorbalık yapmak gibi bir görevin yok. Şimdi aile hayatında böyle durumlar olabilir. Eşler birbirlerini bu noktada hatırlatırlar. Genellikle kadınlar, erkekleri bu konuda ikna etmeye çalışırlar. Tersinin de olduğu vakidir. Her halükarda o evde bir huzursuzluk olur, manevi huzursuzluk olur. Ama bir noktaya kadar buna katlanmak zorundasınız da. Yani hocam ne yapayım da düzelteyim. Bu konuda yani soru sorulan kimse sorandan daha çok şey biliyor değil. Hmm. Benim bildiğim bir şey var nedir? Allah'a bir gün gelecek o kardeşimizin gönlüne o rahmeti indirecek. Onun için söylemeye, olabildiğince mütehammil davranmaya devam etmek lazım. Çok dua etmek lazım. Hmm. Allah'ın rahmetinden, ümidini kesmeden o kardeşimizin ruhuna merhamet indirmesi için Eşinin de kardeşlerinin de varsa yalvarmak lazım. Kötü hularından kurtulması için çok dua etmek lazım. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki eğer çok dua ettim de kabul edilmedi diye acele etmediğini sürece duanız kabul olur buyuruyor. Sallallahu aleyhi hmm. Allah'tan ümidi kesmeden yalvarmak ve fiili gayretlere de devam etmek lazım.